247. konu, Hazreti Ali ile Fatıma'nın aç kalmaları, Allah'ın Resulü bir gün Hazreti Fatıma'ya gelerek, benim iki oğlum nerededir, diye sordu, Hazreti Fatıma, sabah kalktık, evimizde yiyecek hiçbir şey yoktu, ağladıklarında onları doyuramayacağımız için, Ali onları alıp dışarı çıktı, sanırım onları falan Yahudinin bahçesine götürdü, dedi, Hazreti Peygamber o tarafa yöneldi, Baktı ki Hasan Hüseyin hurmaların dibinde eşilen su çukurunda oynuyorlar, önlerinde de taze hurma vardı. Ali'ye, hararet basmazdan önce çocukları eve götürsen olmaz mı, dedi. Hazreti Ali, ey Allah'ın Rasulü, sabah kalktık, evde yiyecek bir şey yoktu. Eğer oturursan Fatıma'ya biraz hurma toplayayım, dedi. Hazreti Peygamber de oturdu. Hazreti Ali de Fatıma için taze hurma topladı. Onları bir beze koyduktan sonra geldi. Hazreti Peygamber çocuklardan birini, Hazreti Ali de diğerini alarak eve getirdiler.